لَا يُقَالُوا es عَلَى اللّٰهِ مَعَلِّفْ رَحِمَهُ اللّٰهِ Burada bu bapta bizlere Allah-u Teala'ya karşı hitap ederken, ona dua ederken nasıl bir edep takımamızı öğretiyor. Burada da tevhidin mükemmelatından tevhidi kemale erdiren konulardan bir tanesi. ifadettiğimiz üzere Müallif Rahimallah bu kitapta bize Tevhid'in bütün kısımlarını öğretmeye çalışıyor. Kol bu kitabı okuduğunda öğrendiğinde istiyor ki Rabbini tanısın, Rabbin'e ibadet nasıl ibadet edeceğini öğrensin, ibadetin yalnızca Allah'a yapılması gerekliliğini kalbinde yer edinsin, Rabbinin isim ve sıfatlarını kabul etsin, Rabbin'e dua ederken ona seslenirken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 Bismillahirrahmanirrahim. Allah la yuqalu es-selamu ala Allah. Selam Allah'ın üzerine olsun denilmez bahsi. Sahabeler Nebi sallallahu aleyhi ve sellem kendilerine her üst teşehhüd. okuduğumuz bizim es-sahiyatu lillahi ve's-salavatü ve't-tayyibat. Es-selamu alal-nebiy. Ya'ut es-selamu aleyke eyühen-nebiy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 Diyorlar ki قُنَّا la نَدْرِي اِذَا جَلَسْنَا فِي الْتَشَهْهُدِ مَا نَقُولُ Diyor ki sahabeler teşehhütte oturduğumuz zaman ne diyeceğimizi bilmiyorduk. Ne söyleyeceğimizi bilmiyorduk. Tabi Nebih Aleyhisselatü Vesselam onlara ardından nasıl teşehhütte dua edeceklerini öğretiyor. Ve onların söylemekte oldukları hataya düşmüş oldukları konuda onları Aleyhisselatü Vesselam uyarıyor diyor ki müellif rahimahullah ve fissahih buradaki sahih kelimesi arkadaşlar Bukhari ve Müslim'i içermektedir. Daha önceki baklarda müellifin metodunu açıklamıştık menhecini açıklamıştık. Hadis sahih İbn-i Sahih Bukhari'de ve Sahih Müslim'de. Diyor ki müellif An-ibn-i Mes'ud radiyallahu anhu kal, kunna, kunna ma'an nebiyyi sallallahu aleyhi ve sellem fissalâh. Nebi sallallahu aleyhi ve sellemle birlikte namaz kılarken, namazdayken قلنا السلام على Ne dedik قبل عباده. Henüz daha yani meleklere geçmeden, peygambere geçmeden, onlara henüz daha selam vermeden önce selam Allah'ın üzerine olsun dedik. Sonra "Es-selamü ala fulan ve fulan" sonra da "Selam falancanın ve falancanın üzerine olsun" dedik diyor. "Fekalennabiyü sallallahu aleyhi ve sellem la taqulu es-selamu ala Allah"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 İlim ehlinin söylediğini anlamamız gerekiyor. Bu konuyla alakalı yapmış oldukları şehirlere dönmemiz, müracaat etmemiz, bakmamız gerekiyor ki ne yapabilelim? Bu konuları iyi anlayabilmiş olalım. Yani bir mühendislik kitabı okur gibi Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam'ın hadislerini Yahutta Peygamberin, e, Allah-u Teala'nın ayetlerini okumamamız lazım. Bunların içerdiği manalar var. Hangi manalara geliyor, ne kastediliyor bunları bu manada öğrenmemiz lazım. selam kelimesi arkadaşlar şu iki manaya gelmekte. Birincisi Allahu Teala tüm eksik ve noksan sıfatlardan salimdir. Selamettedir. Yani hiçbir noksanlık, eksiklik ona isabet etmez. Bundan dolayı Allahu Teala nedir arkadaşlar? Selamdır.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 İlk manası bu. İkinci manası kullarını kullarına gelecek olan afetten noksanlıktan, kusurlardan selamete çıkaran da kimdir? Allah. O'dur. Yani kula selameti veren kimdir? allah, allah Teala'dır. Yani hem kendisi salimdir, selamettedir. Hem de kulunu selamete çıkaran, ona selamet veren O'dur. Şimdi anladınız mı arkadaşlar? Selam. Allah selamdır. Allah selamın ta kendisidir. Şimdi o kardeşin tercümesini. Allah'a selam olsun demeyiniz. Çünkü es-selam o Allah'ın ta kendisidir. Allah-u Teala'ya selam olsun. Selam onun üzerine olsun demeyiniz. Çünkü allah Teala -selam. selamdır Selamın ta kendisidir. Şimdi anlaşıldı mı arkadaşlar? Bu şey bu açıklama yapmadan önce alimlerin bu şerhini size aktarmadan önce anlaşılıyor mu hadis?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 değil mi? Yani şimdi ben de desem ki Latif abi Allah'ın selamı senin üzerine olsun veyahut da sen selamette ol. Ne demek? Yani allah Teala senin başına gelebilecek kusurları, noksanlıkları senden def etsin demek. Yani sen bir beşersin, muhtaçsın, acizsin ve allah Teala'nın bu desteğine ihtiyacın var demek. Ama sen şimdi Allah-u Teala'ya dua, dua etmek caiz olsaydı, yani bu manada bunu söylemek caiz olsaydı, bu neyi gerektirirdi? Allah-u Teala da duaya ihtiyacı vardır. Ona muhtaçtır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 Alen nebiyyi ve, ve berekatuhu. Esselamu, evet okuyun. Aleyna, Aleyna ve ala ibadillahi salihin Peygamber'e dua ediyoruz öncelikle. Esselamu alen nebiyyi. allah Teala peygamberini ne yapsın? Selamete çıkarsın. Kusurdan, ayıptan korusun. Eksikliklerden korusun.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 Hatice radıyallahu anh hadisin bu kısmı İmam Nesai'nin Sünenü Kubra'sında diyor ki Hatice <gülüyor> radıyallahu anh ha? Allahu selam Allah'ın gönderdiği selama nasıl karşılık veriyor? Allahu Allah selam. Felekallahu selam Allah selamın ta kendisidir. Demiyor <gülüyor> ve Allahu selam. Allah'a da selam olsun diyor. Çünkü fıkız var. Hatice radıyallahu anh'a demek ki orada Diyor ki, Allahusselam ve minhusselam ve selamet de ondandır. Yani Allah kendisi her şeyden, noksanlıklardan, eksikliklerden salimdir. Selamettedir ve minhusselam. Kullarına selamet veren de odur. Ve ala Selam diyor ki, ve ala Cibrilesselam ve Cebrail'in üzerinden olsun? Selam. selam olsun. Çünkü Cebrail de bir mahluk, kul.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 sahabelerden böyle bir yanlış söz duyduğunda bir münker gördüğünde ne yapıyor? Onlara o münkeri değiştirmelerini emrediyor. Yani bizler de ne yapmalıyız? Bir münker gördüğümüz zaman bunu elimizle yahut dilimizle yahut kalbimizden buğz ederek ne yapmalıyız? Tavır takınmalıyız. Üçüncü fayda kişinin niyetinin iyi olması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 Yani bizler de bu konuda ne yapmamız lazım arkadaşlar? Bu menheci kendimize menhece olarak etmemiz lazım. Yani bazıları var diyor ki ümmeti tefrika götürecek, ayrılığa düşürecek konularda ne yapmayalım? Konuşmayalım. Bu ne demek? Yani mülker gördüğün zaman, şirk gördüğün zaman ne yap? Sus. Niye? Konuştuğun zaman bu neye sebep olacak?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 uyarıda bulunduğu, tahsir ettiği, sakındırdığı münkerden, sakındırdığı münkerden, sakındırdıktan sonra onları mağruf olan bir şeye ne yapması lazım? Yönlendirmesi lazım. Ne diyor aleyhissalatü vesselam? Esselam Allah demeyin. Tamam, e peki? Allahu selam Onları mağruf olan bir, bir şey öğretmeye teşvik ediyor. Diyor ki, selam olan kimdir? Allah'tır. Doğru öğretiyor.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 erdirsin demek. Yani sen birisine selam verdiğin zaman Atilla kardeş ne demiş oluyorsun? Allah Teala'nın bu ismiyle sana bereket vermesini ne yapıyorum istiyorum." Yani Allah Teala'nın selam ismiyle tevessülde bulunuyorsun. Yahut da "Ya Rabbi, mehle, Allah Teala'nın bütün isimleriyle tevessülle bulunarak sana selammet vermesini istiyorum." Bu ikinin ilk manası, ikinci manası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 Subhanak Allahumma ve bihamdik eşhedü en la ilahe illa ente estağfuruk ve etûbüleke